9 kısım telbihat-ı fisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahsanin. Bilin ki Allah'ın dostları için ne bir korku vardır ne de onlar mahzun olurlar. Şu kısım turuk-u velayet hakkında olup dokuz telbihtir. Birinci telbih. Tasavvuf, harikat, velayet, seyr-i manları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikat kutsiye vardır ki, o hakikat-i ilan eden, ders veren, tavsif eden binlerce kitap ehl zevk ve teşrin muhakkikleri yazmışlar. O hakikat ümmete ve bize söylemişler. Cezahumullahu hayran kethira biz o mühit denizinden birkaç katre hikminde birkaç resfahlarını şu zamanın bazı ilcatına binaen göstereceğiz. Sual tarikat nedir? El cevap tarikatın gaye-i maksadı marifet ...ve inkişaf-ı i imaniye olarak, Mirac-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve ...vesayesi altında kat ayağıyla bir seyr-i sülük ruhani neticesinde, ...zevki, hali ve bir derece şuhudi hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'ye maskariyet, ...tarikat, tasavvuf namıyla ulvi bir sır insani ve bir kemal-i beşeridir. Evet şu kainatta insan bir fihriste-i camia olduğundan, İnsanın kalbi binler alemin harite-i maneviyesi hükmündedir. Evet insanın kafasındaki dimağı hassiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misilli. Kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hassiz günün ve uluğunu beşeriyi olduğu gibi. insanın mahiyetindeki kalbi dahi hassiz akaiki kainatın masarı medarı, çekirdeği olduğunu... Hat ve hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla Nurani kitaplar gösteriyorlar. İşte maden kalp ve dimah-ı insani bu merkezdedir, çekirdek haletinde bir şeceri azimenin cihazatını kazammın eder ve ebedi, uhrevi, haşmetli bir makinenin aletleri ve çatları içinde derc edilmiştir. Elbette ve herhalde o kalbin fatırı, o kalbi işlettirmesini, ve bir kuvve tavırdan bir fiil vaziyetine çıkarmasını ve inkişafını ve hareketini irade etmiş ki öyle yapmış. Madem irade etmiş, elbette o kalp dahi akıl gibi işleyecek ve kalbi işlettirmek için en büyük vasıta velayet meratibinde zikri ilahi ile tarikat yolunda hakaik-i imaniyeye teveccüh etmektir. İkinci telbi bu seyr-i süluki kalbinin ve hareket ruhaniyenin miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Bu zikir ve fikrin mahasini hadah ile bitmez. Hadsiz fevaid-i okureviyeden ve kemalat-ı insaniyeden katkı yalnız şu daha hayat-ı dünyeviyeye ait cüz'i bir faydası şudur ki, her insan hayatın daha ve ağır tekaletinden bir derece kurtulmak ve teneffüs etmek için her halde bir teselli ister, bir zevki arar. ve vahşeti izale edecek bir ünsiyeti tiharri eder. Medeniyet-i insaniye neticesindeki içtimaat ünsiyet ünsiyettarane on insanda bir ikisine muhakkak olarak belki gafletkarane ve sarhoşçasına bir ünsiyet ve bir ülfet ve bir tesendib verir. Fakat yüzde sekseni ya dağlarda derelerde münferit yaşıyor. Ya derdim i maişet onu ücra köşelere sövk ediyor. ya musibetler ve ihtiyamlık gibi ahireti düşündüren vasıtalar cihetiyle insanların cemaatlerinden gelen ünsiyetten mahrumdurlar. O hal onlara insiyetleri teselli etmez. İşte böylelerin hakiki tesellisi ve ciddi insiyeti ve tatlı zevki zikir ve fikir vasıtasıyla kalbi işletmek, o ücra köşelerde, o vahşetli dağ ve sıkıntılı derelerde, kalbine müteveccih onu Allah diyerek kalbiyle ünsiyet edip O ünsiyetle etrafında vahşetle ona bakan eşyayı ünsiyetkarane tebessüm vaziyetinde düşünüp zikrettiğim halikamın hassiz ibadı her tarafta bulunduğu gibi bu vahşetkâhımda da çokturlar. Ben yalnız değilim. Tevafus manansızdır diyerek imanlı bir hayattan ünsiyetli bir zevk alır. Saadet-i hayatiye manasını anlar, Allah'a şükreder. Üçüncü terbih Velayet bir hüccet-i risalettir. tarikat bir rühan-ı şeriat'tır. Çünkü risaletin tebliğ ettiği hakaik-i imaniyeyi, velayet bir nevi şuhud-i kalbi ve zevk ruhani ile Aynen yakindir görür, tasdik eder. Onun tasdiki risaletin hakkaniyetine kat'i bir hüccettir. Şeriat ders verdiği ahkamın hakaikini tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifadesiyle ve istifazasıyla o ahkam şeriatın hak olduğuna, ...ve haktan geldiğine bir bürhan bahirdir. Evet nasıl ki velayet ve tarikat... ...risalet ve şeriatın hücceti ve delilidir. Öyle de İslamiyet'in bir sırr-ı kemali... ...ve medare envarı... ...ve insaniyetin İslamiyet sırrıyla... ...bir maden i ...ve bir menba-ı tefecüzatıdır. İşte bu sırr-ı azimin... ...bu derece ehemmiyetle beraber... ...bazı firak-ı dall'e... ...onun inkârı tarafına gitmişler... kendileri mahrum kaldıkları o envardan başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar. En ziyade medarata efsadyukuruk ki ehli sünnet ve cemaatın bir kısım zahiri ulaması ve ehli sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar, insanlardır. Ehli tarikatın içinde gördükleri bazı su istimalatı ve bir kısım hati'atı bahane ederek o hazının uzmayı kapatmak, belki tahrip etmek ve bilmediği ob hayatı dağıtan o kanser menbaını kurutmak için çalışıyorlar. Halbuki eşyada kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, meşhepler, meslekler az bulunur. Ancaklihal bazı kusurlar ve su olacak. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler elbette suistimal ederler. Fakat gene daha ahirette muhasebeyi aman dosturuyla adalet Rabbaniyesini Hasanat ve seyyatın muvazenesiyle gösteriyor. Yani hasanat raci ve ağır gelse mükafatlandırır, kabul eder. Seyyat Raci gelse cezalandırır, reddeder. Hasanat ve seyyatın muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur bir tek hasene bin seyyata terörcü eder, affettirir. Madem adalet ilahiyye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür. tarikat yani sünnet-i seniyye dairesinde tarikatın hasenatı seyyiatına katiyen müreccah olduğuna denir ehl tarikat. Ehl-i dalaletin hücumlu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Adi bir samimi ehl tarikat. Suri zahiri bir mütefendinden daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevk tarikat vasıtasıyla ve o muhabbeti i evliya ciyetiyle imanını kurtarıyor. Kebairle fasık olur fakat kafir olmaz. Kolaylık zındıkaya sokulmaz. Şedip bir muhabbet ve metin bir itikatla aktak kabul ettiği bir silsile-i onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütmediği için onlardan itimadını kesemez. Onlardan itimadı kesilmezse zındıkaya giremez. Tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik alim zat da olsa şimdiki zındıkların desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi miskülleşmiştir. Bir şey daha var ki, daire-i takvadan hariç, belki daire-i İslamiyet'ten hariç bir suret almış bazı meşreflerin ve tarikat namını haksız olarak kendine takanların seyyatıyla tarikat mahkum olmaz. Tarikatın dini ve ukrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden sarf-ı nazar, yalnız alemi İslam içindeki kutsi bir rabita olan ukubetin inkişafına ve inbisatına en birinci tesirli ve hararetli vasıta, tarikatlar olduğu gibi, âlım-ı küfrün ve siyaset-i Hristiyaniyenin nur İslamiyet'i söndürmek için müthiş hücumlarına karşı dahi, üç mühim ve sarsılmaz kale-i bir kalesidir. Merkez-i olan İstanbul'u 550 sene bütün âlım-ı karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı ve imaniyeleri yüzyıldır. ...ve marifet-i ilahiyeden gelen bir muhabbet ruhaniye ile cuş-i İşte ey akılsız hamiyet vuruşlar ve sahtekar milliyetperverler! Tarikatın hayat-ı ictimaiyenizde bu hasenesini çürütecek hangisi yi söylemeyiz. söyleyemeyiz. Dördüncü tembi, mesleki velayet çok kolay olmakla beraber çok müşkilatlıdır. Çok kısa olmakla beraber çok uzundur. Çok kıymetdar olmakla beraber çok tatarlıdır. Çok geniş olmakla beraber vardır. İşte bu için bir ki, o yolda sürük edenler bazen boğulur, bazen zararlı düşer, bazen döner, başkalarını yoldan çıkarır. En cümle. Tarikatta seyri enfusi ve seyri afaki tabirleri altında iki meşref var. Enfusi meşrebi nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enamiyeti dene hemri geçer, kalbinden yol açar, hakikati bulur, sonra afaka girer. O vakit afak-ı nurani görür. Çabuk o seyri bitirir. Enfüsî dairesinde gördüğü hakikatı büyük bir mityasta onda da görür. turuk hafiyenin çoğu bu yolla gidiyor. Bunun da en mühim esası enaliyeti kırmak, hevayı terk etmek, nefsi öldürmektir. İkinci meşref afaktan başlar. O daire-i kübranın mezahirinde cilve-i esma ve sıfatı seyredip sonra daire-i girer. Küçük bir mikyasta daire-i kalbinde o envarı müşahede edip onda en yakın yolu açar. Kalp aynı sanat olduğunu görür, aradığı maksada da olur. İşte birinci meşretle sürük eden insanlar nefs-i emmareyi öldürmeye muvaffak olamazsa, hevayı terk edip enaniyeti kırmazsa, şükür makamından fakir makamına düşer. Fakirden gurura sukuk eder. Eğer muhabbetten gelen bir incizat ve incizattan gelen bir nevi sekir beraber bulunsa, şatahat namıyla haddinden çok fazla davalar ondan sudur eder. Hem kendi zarar eder, hem başkasının zararına sebep olur. Mesela nasıl ki bir münazım kendinde bulunan komandanlık sevgiyle ve neşesiyle gururlansa kendini bir misir zanneder. Küçücük dairesini okümmü daire ile iltibas eder. Ve bir küçük aynada görünen bir güneşi, denizin yüzünde haşmetiyle ve görünen güneşle, bir ciheti müşabehetle, iltibası sebep olur. Öyle de çok ehli velayet var ki bir sineğin bir tavus kuşuna nispeti gibi kendinden o derece büyük olanlardan kendini büyük görür ve öyle de müşahede ediyor. Kendini haklı buluyor. Hatta ben gördüm ki yalnız kalbi intibaha gelmiş. Uzaktan uzağa velayetin sırrını kendinde hissetmiş. Kendini kutbu azam telakki edip o tavrı takınıyordu. Ben dedim, kardeşim nasıl ki kanun saltanatın sadrazam dairesinden ta nahiye müdürü dairesine kadar bir tarzda cüci külli cilveleri var öyle de velayetin ve kutbiyetin dahi öyle muhtelif daire ve cilveleri var her bir makamın çok zilleri ve gölgeleri var sen sadrazam misal kutbiyetin azam cilvesini bir müdür dairesi hükmünde olan kendi dairende o cilveyi görmüşsün aldanmışsın gördüğün doğrudur fakat hükmün yanlıştır bir sineğe bir kapsu Bir küçük denizdir. O zat şu cevabından inşallah ayıldı ve o vartadan kurtuldu. Hem ben müteaddit insanları gördüm ki bir nevi Mehdi kendilerini biliyorlardı ve Mehdi olacağım diyorlardı. Bu zatlar yalancı ve aldatıcı değiller. Belki aldanıyorlar. Gördüklerini hakikat zannediyorlar. Esma-ı nasıl ki tecelliyatı Arş-ı Azam dairesinden ta bir zerreye kadar cilveleri var. ve o esmaya mazhariyet de o misbette tefavut eder öyle de mazhariyet-i esmadan ibaret olan meratib-i velayet dahi öyle mütefavüttir şu irtibasın en mühim sebebi şudur makamat-i evliyadan bazı makamlarda mehdi vazifesinin hususiyeti bulundu ve kutbu azama hus bir misbeti göründü ve hazret-i hazır'ın bir münasebet-i hassası olduğu gibi bazı meşahirle münasebetler bazı makamat var hatta o makamlara makamı ı hızır, makam-ı üveys, makam mehdiyet tabir edilir. İşte bu sırrı binaen o makama ve o makamın ciddi bir nümunesine veya bir gölgesine girenler kendilerini o makamla has münasebetdar, meşhur zatlar zannediyorlar. Kendini hızır telakki eder veya mehdi itikad eder veya kutlu azam tahayyül eder. Eğer bu ı talip enaniyeti yoksa O halde muhküm olmaz. Onun haddinden fazla davaları şatıha sayılır. Onunla belki mesul olmaz. Eğer enaniyeti perde ardında hübbü caham tevecih ise o saat enaniyeti mağlup olup şükrü bırakıp fahret gitse fahirden dik gide gurura eder. Ya divanelik derecesine sukurt eder veya ya taribe haktan sapar. Çünkü büyük evriyayı kendi gibi terakki eder. Haklarındaki üstü zannı kırılır. zira netiz ne kadar mağrur da olsa kendisi kendi kusurunu derk eder. O büyükleri de kendine kıyas edip kusurlu tevehrim eder. Hatta enbiyalar hakkında da hürmeti noksanlaşır. İşte bu hale geriftar olanlar mizam-i şeriatı elde tutmak ve usulü bin ulemasının müsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve i̇mam Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi muhakkikin-i evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini itham etmektir. Ve kusurdan, ac ve fakırdan başka nefsin eline vermemektir. Bu neşretteki satahat hubbu nefisten neşret ediyor. Çünkü muhabbet gözü kusuru görmez. Nefsine muhabbeti için o kusurlu ve liyakatsız bir can parçası gibi nefsini bir pırlanta, bir elmas zanneder. Bu nevi içindeki en tehlikeli bir hata şudur ki kalbine ilhamî bir tarza gelen cüz'i manaları kelamullah tahayyül edip ayet tabir etmeleridir. Ve onunla vahyin mertebe-i akdesine bir hürmetsizlik gelir. Evet, bal arısının ve hayvanatın ilhamatından tut, ka avamun ve havas-i beşeriyenin ilhamatına kadar ve avam-i ilhamatından ka havası i ilhamatına kadar bütün ilhamat bir nevi kelimat-ı Rabbani'edir. Fakat maslarların ve makamların kabiliyetine göre Kelam-ı Rabbani 70 bin perdede telemmu eden ayrı ayrı cilve-i kitab-ı Rabbani'dir. Amma Vahiy ve Kelamullah'ın ismi has ve onun en bahir misal-ı müşahhası olan Kur'an'ın mücumlarına ismi has olan ayet namı övle ilhamata verilmesi hatay-ı mahasdır. 12. ve 25. ve 31. sözlerde beyan ve ispat edildiği gibi elimizdeki boyalı aynada görünen küçük ve sönük ve perdeli güneşin misali semadaki güneşe ne nisbeti varsa öyle de. O müddeilerin kalbindeki ilham dahi doğrudan doğruya, kelam-ı ilahi olan Kur'an güneşinin ayetlerine nisbeti o derecededir. Evet, her bir aynada görünen güneşin misalleri güneşindir ve onunla münasebetler denilse hıttır. Fakat o güneşciklerin aynasına küre-i takılmaz ve onun cazibesiyle bağlanmaz. Beşinci terbi. Tarikatın gayet mühim bir meşrebi olan vahtet vücut namı altındaki vahtet-i Yani vacib vücudun vücuduna hasr-ı nazar edip. Sair mevcudatı o vücudu vâciben isteken o kadar zayıf ve gölge görür ki, vücut ismine layık olmadığını hikmetip, hayal perdesine sarıp, terk-i masiva makamında onları hiç saymaz. hatta madun tisavvur etmek yalnız cilve-i esma-i ilahiyeye hayali bir ayna vaziyeti vermek kadar ileri gider. İşte bu meşrebin önemli bir hakikatı var ki bir vücudun vücudunu iman kuvvetiyle yüksek bir velayetin hakkal yakın derecesinde inkişafıyla vücudu mümkünat o derece aşağıya düşer ki hayali ve ademden başka onun nazarında makamları kalmaz. Adeta vacibil vücudun hesabına kainatı inkar eder. Fakat bu meşrebin tehlikeleri var. En birincisi şudur ki Erkan-ı imaniye altıdır. İman-ı billahdan başka iman-ı bill yevmil ahil gibi rükunler var. Bu rükunler ise mümkünatın vücutlarını ister. O muhkem erkan-ı imaniye hayal üstünde bina edilmez. Onun için o meşhep sahibi alem-i istiyarat ve sekirden alem-i sahbe girdiği vakit o meşrebi beraber almamak gerektir. Ve o meşrebin muhtezasıyla amel etmemek lazımdır. Hem kalbi ve hali ve zevki olan bu meşrebi akli ve kalbi ve ilmi suretine çevirmemektir. Çünkü kitap sünnetten gelen desatiri akliye ve kavani ilmiye ve usulü kelamiyye o meşrebi kaldıramıyor. Kabil katlik olamıyor. Onun için hulefay raşidinden ve eyni müştehidinden ve selebi salihinin büyüklerinden O meşreb salihan görünmüyor. Demek en Ali bir meşreb değil. Belki yüksek fakat nakız. Çok önemli fakat çok akarlı. Çok ağır fakat çok zevklidir. O zevk için ona girenler ondan çıkmak istemiyorlar. Kodyanlıkla en yüksek merkeze sönnediyorlar. Bu meşrebin esasını ve mahiyetini nokta risalesinde ve bir kısım sözlerde ve mektubatta bir derece beyan ettiğimizden onlara ittifaen, Şurada o mühim meşrebin ehemmiyetli bir varkısını beyan edeceğiz şöyle ki o meşrep daire espattan geçip herki masuva sırrıyla mümkinattan alakasını kesen akas-ı havassın mutlak haletinde mashar olduğu salih bir meşreptir. Şu meşrebi espat içinde boğulanların ve dünyaya aşık olanların ve felsefi maddiye ile tabiata saplananların nazarına ilmi bir surette telkin etmek tabiat ve maddede onları boğdurmaktır. Ve hakikati i İslamiyeden uzaklaştırmaktır. Çünkü dünyaya aşık ve daire-i esvabe bağlı bir nazar, bu fani dünyaya bilmediği nevi beka vermek ister. O dünya mahbubunu elinden kaçırmak istemiyor. Vahdet-ül vücut bahanesiyle ona bir baki vücut tevehrüm eder. O mahbubu olan dünya hesabına ve beka ve ebediyeti ona tam mal etmesine binaen Bir mabudiyet derecesine çıkarır, nevazu dillah, Allah'ı inkar etmek vaktasına yol açar. Şu asırda yünlük fikri o derece istila etmiş ki, maddiyatı her şeye merci biliyorlar. Böyle bir asırda, has ehli iman maddiyatı idam eder, derecesinde ehemmiyesiz gördüklerinden, vahdetül vücut meşrebi ortaya atılsa, belki maddiyumlar sahip çıkacaklar, biz de böyle diyoruz diyecekler. Halbuki dünyada meşarik içinde maddi maddigünlerin ve tabiat perestlerin mesleğinden en uzak meşref vahdetül vücut meşredidir. Çünkü ehl-i vahdetül vücut o kadar vücudu ilahiye kuvveti imanla ehemmiyet veriyorlar ki kainatı ve mevcudatı inkar ediyorlar. Maddi Maddigünler ise o kadar mevcudata ehemmiyet veriyorlar ki kainat hesabına Allah'ı inkar ediyorlar. İşte bunlar nerede, ötekiler nerede? Altıncı terbi. Üç noktadır, birinci nokta. Delayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi ve en parla, en zengini sünnet-i semiyeye ittibadır. Yani amal ve harekatında sünnet-i düşünüp ona tabi olmak ve taklit etmek ve muamelat ve efalinde ahkam-ı şer'iyeyi düşünüp rehber ittihaz etmektir. İşte bu ittiba ve iktidar vasıtasıyla adi ahvali ve örfi muameleleri ve fıtri hareketleri ibadet şekline girmekle beraber her bir ameli, sünneti ve şer'i o iptiba noktasında düşündürmekle bir tıkatturu hükmü şer'i veriyor. O tıkattur ise sahibi şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde mütemadiyen bir ibadet hükmüne getirebilir. İşte bu caddi i kübra, velayet kübra olan, ehli veraset i veraset nübüvvet olan sahabe ve selef-i salihinin caddesidir. İkinci nokta, velayet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası ihlastır. Çünkü ihlas ile hafî şirklerden halas olur. İhlası kazanmayan o yollarda gezemez. Ve o yolların en keskin kuvveti muhabbettir. Evet, muhabbet, mahbubunda bahaneler aramaz ve kusurlarını görmek istemez. Ve kemaline delalet eden zayıf emareleri kavî büccetler hükmünde görür. Daima mahbubuna taraftardır. İşte, bu sıra binaendir ki, muhabbet aygıyla marifetullah'a teveccüh eden zatlar, şubahata ve itirazata kulak vermezler, ucuz kurtulurlar. Binler şeytan toplansa, onların mahlubu hakikisinin kemaline işaret eden bir emareyi onların nazarında iptal edemez. Eğer muhabbet olmazsa o vakit kendi nefsi ve şeytanı ve harici şeytanların ettikleri itirazat içinde çok çırpınacak. Kahramancasına bir metanet ve kuvveti iman ve dikkat-i nazar lazımdır ki kendisini kurtarsın. İşte bu sırrı binaendir ki umum merati bir velayette marifet-i gelen muhabbet en mühimmaya ve eksirdir. Fakat muhabbetin bir varfası var ki, ubudiyetin sırrı olan niyazdan, mahviyetten, nazar ve davaya atlar. Nizansız hareket eder. Masivai ilahiye teveccüh hengamında, manay harfiden mana ismiye geçmesiyle kirreht iken zehir olur. Yani Gayrullah'ın sevdiği vakit, Cenab-ı hesabına ve onun namına, onun bir ayine esması olmak cihetiyle rabbi kalp etmek lazımken, Bazen o zatı o zat hesabına, kendi kemalatı şahsiyyesi ve cemal-i zatisi namına düşünüp mana-i ismiyle sever. Allah'u ve peygamberi düşünmeden yine onları sevebilir. Bu muhabbet, muhabbetullaha vesile değil, perde oluyor. Mana-i harfi ile olsa muhabbetullaha vesile olur, belki cilvesidir denilebilir. Üçüncü nokta, bu dünya darul hikmettir, darul hizmettir. dar ücret ve mükafat değil. Buradaki amal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir. Buradaki amal berzahta ve ahirette meyve verir. Madem hakikat budur. Amal-ı ait neticeleri dünyada istememek gerektir. Verilse de memnunane değil. Mahzunane kabul etmek lazımdır. Çünkü cennetin meyveleri gibi kopardıkça yerine aynı gelmek sırrıyla baki hükmünde olan amel-i ukrevi meyvesini bu dünyada fani bir surette yemek karı akıl değildir. Baki bir lambayı bir dakika yaşayacak ve sönecek bir lamba ile mübadele etmek gibidir. İşte bu sırda binaen ehl-i hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfet hoş görüyorlar nazlanmıyorlar şekva etmiyorlar elhamdülillahi ala hal diyorlar keşif ve keramet ezbak ve envar verildiği vakit bir iltifat-ı ilahi kabul edip sefirine çalışıyorlar. Fakre değil, belki şükre, ubudiyete daha ziyade giriyorlar. Çokları o ahvalin istiğdar ve inkıtaını istemişler. Ta ki amellerindeki iklas edilenmesin. Evet, makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan-ı ilahi, ihsanını ona ihsas etmemektir. Ta niyazdan, naza, ve şükürden fakre girmesin. İşte bu hakikate binaendir ki, velayeti ve tarikatı isteyenler, eğer velayetin bazı pareşruhatı olan ezmak ve keramatı isterlerse ve onlara müteveccüh ise ve onlardan hoşlansa, baki ukrevi meyveleri fani dünyada, fani bir surette yemek kabilinden olmakla beraber, velayetin mayası olan ihlası kaybedip, velayetin kaçmasına meydanla açar. Yedinci tercih, Dört müttedir, birinci mütte. Şeriat doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırr ahabiyet ile rububiyet mutlaka noktasında kitab ı ilahinin neticesidir. Tarikatın ve hakikatın en yüksek mertebeleri şeriatın cüzleri hükmüne geçer. Yoksa daha vesile ve mukaddime ve hadim hükmündedirler. Neticeleri şeriatın muhkematıdır. Yani hatait şeriata yetişmek için tarikat ve hakikat meslekleri vesile, vehadin ve basamaklar hükmündedir. Gitgide en yüksek mertebede nefsi i bulunan manay hakikat ve sırr-ı tarikata intilat ederler. O vakit şeriat-ı cüzleri oluyorlar. Yoksa bazı ehli tasavvufun zannettikleri gibi şeriatı zahiri bir kışır, hakikatı onun içi ve neticesi ve gayesi tasavvur etmek doğru değildir. Evet, Şeriatın tabakat-ı göre inkişafatı ayrı ayrıdır. Avamı göre zahir şeriatı hakikat-ı şeriat zannedip havasta olan şeriatın mertebesine hakikat ve tarikat namı vermek yanlıştır. Şeriatın olum tabakata bakacak merakı var. İşte bu sırra binaendir ki En tarikat ve ashab hakikat ileri gittikçe... Hakaik-i şeriat'a karşı incezatları, iştiapları, ittibaları ziyadeleşiyor. En küçük bir sünnet semiyeyi en büyük bir maksat gibi telakki edip onun ittibaına çalışıyorlar. Onu taklit ediyorlar. Çünkü vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise semeri vahiy olan adab-ı şer'iyye o derece. Semeri ilham olan adab-ı tarikattan yüksek ve ehemmiyetlidir. Onun için tarikatın en mühim esası sünnet seniyeye ittiba etmektir. İkinci nükle, ve hakikat vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksud-ı bizzat hükmüne geçseler, o vakit şeriatın muhkematı ve ameliyatı ve sünnet seniyeye ittiba resmi hükmünde kalır. Kalp öteki tarafa müteveccih olur. Yani namazdan ziyade halkayı zikri düşünür. Feraizden ziyade evradına mücezib olur. Kebairden kaçmaktan ziyade adab-ı tarikatın muhalefetinden kaçar. Halbuki muhkemat-ı şeriat olan farzların bir tanesine evrad-ı tarikat mukabil gelemez, yerini dolduramaz. Adab-ı tarikat ve evrad-ı tasavvuf o seraizin içindeki hakiki zevke medar-ı teselli olmamalı, menşe olmamalı. Yani tekkesi camideki namazın zevkine ve tadil erkanına nevesiyle olmalı. Yoksa camideki namazı çabuk Yesmi kılıp, hakiki zevkini ve kemalini teklede bulmayı düşünen hakikattan uzaklaşıyor. Üçüncü nükle. Kimnet-i seviye ve ahkam-ı şeriat haricinde karikat olabilir mi? diye sual ediliyor. Her cevap. Hem var hem yok. Vardır. Çünkü bazı evliya-i şeriat kılıcıyla idam edilmişler. Hem yoktur. Çünkü muhakkikin evliya Sadî-i Şirazi'nin bu düsturunda ittifak etmişler. muhal-i-sadi, berah-i-sefa, zafer-i-gür-ben, mustafa Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen muhaldir ki hakiki envara hakikata vasıl olabilsin. Bu meselenin sırrı şudur ki madem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hatem-ul enbiya'dır ve onun ney-i beşher namına muhatab-i ilahidir. Elbette. Nevi Beşer onun caddesi haricinde gidemez ve bayrağı altında bulunmak zaruridir. Ve madem ehl-i cezbe ve ehl-i istiyarak muhalefetlerinden mesul olamazlar. Ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına giremez. O latife hakim olduğu vakit tekalif-i şer'iyeye muhalefetiyle mesul tutulmaz. Ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. hatta aklın tedbiri altına girmez. O natife. kalbi ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman fakat o zamana mahsus olarak uzat, şeriata muhalefette velayet derecesinden sukut etmez, mazuh sayılır. Fakat bir şarttaki hakaiti şeriata ve kavaid-i imaniye karşı bir inkar, bir tezyif, bir istihfat olmasın. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerekir. Yoksa o hale mağlup olup, nevzübillah, o hakaiki muhkemeye karşı inkar ve tegzibi işman edecek bir vaziyet, alamet-i En hasıl, daire-i şeriatın haricinde bulunan ehl-i tarikat iki kısımdır. Bir kısmı sabık an geçtiği gibi, ya hale, istiyarata, cezbeye, ve sekre mağlup olup veya teklifi dinlemeyen, veya ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkumu olup, daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Fakat o çıkmak ahkam-ı şeriatı beğenmemekten veya istememekten değil, belki mecburiyetle ihtiyarsız terk ediyor. Bu kısım ehl velayet var. Hem mühim veliler bunların içinde muvakkaten bulunmuş, hatta bu nebiden değil yalnız daire-i şeriat'tan, belki daire-i İslamiyet haricinde bulunduğunu bazı muhakkikini evliya hükmetmişler. Fakat bir şartla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ahkamın hiçbirini tekzip etmemektir. Belki yakışılmıyor veya müteveccüh olamıyor veyahut bilemiyor ve bilmiyor. Bilse kabul etmese olmaz. İkinci kısım ise tarikat ve hakikatın parlak ezvaklarına kapılıp mezakından çok yüksek olan hakaik-i şeriatın derece zevkine yetişemediği için zevksiz, resmi bir şey Telakki edip ona karşı kayıt kalır. Git gide. Şeriatı zahiri bir kışır zanneder. Bulduğu hakikatı esas ve maksup telakki eder. Ben onu buldum, o bana yeter der. ahkam mı şeriata muhalif hareket eder. Bu kısımdan aklı başında olanlar mesuldürler. Sukut ediyorlar, belki kesmen şeytana maskara oluyorlar. Dördüncülükte. Ali yani benalet ve bid'at fırkalarından bir kısım zatlar. Ümmet nazarında makbul oluyorlar. Aynen onlar mezaplar var. Zahiri hiçbir fark yokken ümmetine diyor. Bunu da hayret ediyordum. Mesela Mutezile meşebinde Zemahşeri gibi itizalde en mutassıp bir fert olduğu halde muhakkikin ehli sünnet onun o şiddetli itirazatına karşı onu takdir ve kabul etmiyorlar. Belki bir rahnecaat onun için arıyorlar. Zemahşeri'nin derece şiddetinden çok aşağı Ebu Ali Cüba'i gibi mutezile imamlarını merduk ve matruk sayıyorlar. Çok zaman bu sır benim merakıma dokunuyordu. Sonra lütf ilahiyle anladım ki, zemahşerinin her sünnete itirazatı hak zannettiği mesleğindeki muhabbet-i halktan ileri geliyordu. Yani mesela tenzih hakiki, onun nazarında hayvanlar kendi efe halik halip olmasıyla oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ı tenzih muhabbetinden, Ehl-i Sünnet'in salk-ı meselesinde düsturunu kabul etmiyor. Merdut olan sair mutezile imamları, muhabbet-i Hak'tan ziyade, Ehl-i Sünnet'in yüksek düsturlarına kısa akıllara yetişemediğinden ve geniş kavanin Ehl-i Sünnet onların dar fikirlerine yerleşmediğinden, inkar ettiklerinden merdutturlar. Aynen bu ilmi i kelamdaki ehl-i itizalin ehl sünnet ve cemaate muhalefeti olduğu gibi sünnet-i seniyye haricindeki bir kısım ehl-i tarikatın muhalefeti dahi iki cihetledir. Biri zemahşeri gibi haline meşrebine meftuniyet cihetinde daha derece-i zevkine yetişemediği adab-i şeriata karşı bir derece naklat kalır. Diğer kısmı ise haşa adab-i şeriata besatiri tarikata nüspeten ehl bakar. Çünkü dar hafsalası o geniş ezbatı ihata edemiyor. Ve kısa makamı o yüksek adaba yetiştirmiyor. Sekizinci telbi, sekiz vartayı beyan eder. Birincisi, sünnet-i tamam ittiba'ı cihayet etmeyen bir kısım ehl-i sülük, velayeti nübüvvete tercih etmekle vartaya düşer. 24. ve 31. sözlerde nübüvvet ne kadar yüksek olduğu ve velayet ona nispeten, ne kadar senık olduğu ispat edilmiştir. İkincisi, ehli tarikatın bir kısım müflit evliyasını sahabeye tercih, hatta enbiya derecesinde görmekle ortaya düşer. 12. ve 27. sözlerde ve sahabeler hakkındaki zeylinde kat'i ispat edilmiştir ki, sahabelerde öyle bir kısasî sohbet var ki velayetle yetişilmez ve sahabelere tehabuk edilmez ve enbiya'ya hiçbir vakit evliya yetişmez. Üçüncüsü ifratla tarikatta aslubu taşıyanların bir kısmı, adab ve evra ve tarikatı sünnet seniyeye tercih etmekle, sünnete muhalefet edip sünneti terk eder. Fakat bir bırakmaz. O suretle adab-ı bir latariklık vaziyeti gelir, vahkaya düşer. Çok sözlerde ispat edildiği gibi ve i̇mam Gazali, i̇mam Rabbani gibi muhakkikini ehli tarikat derler ki, Bir şey sünnet seniyeye ittiba noktasında hasıl olan yüz cizadab ve mevafil hususiyeden gelemez. Bir farz bin sünnete mureccah olduğu gibi bir sünnet seniye dahi bin adab-ı tasavvufa mureccahtır demişler. Dördüncüsü, müfrik bir kısım ehl tasavvuf, ilhamı vahiy gibi zanneder ve ilhamı vahiy nev'inden telakki eder vartaya düşer. vahyin derecesi ne kadar yüksek ve külli ve kutsi olduğu ve ilhamat olan isteten ne derece cüz'i ve olduğu, oldu. 12. sözde ve evcası Kur'an'a dair 25. sözde sair risalelerde gayet kat'i ispat edilmiştir. 5. sır tarikatı anlamayan bir kısım mutasavvife, zayıfları takviye etmek ve gevşekleri teşcih etmek, Ve şiddeti hizmetten gelen usanç ve meşakkati tahsif etmek için istenilmeyerek verilen ezvar ve envar ve keramatı hoş görüp mehtun olur. İbadata, kıdemata ve evrada tercih etmekle vartaya düşer. Şu risalenin altıncı telbihinin üçüncü noktasında icmalen beyan olunduğu ve sair sözlerde katkilyen ispat edilmiştir ki, bu dar-ı dünya darul hizmettir, dar ücret değil. Burada ücretini isteyenler baki, daimi meyveleri fani ve muvakkat bir surete çevirmekle beraber dünyadaki beka kuşana gidiyor. Nistahfane berzaha bakamıyor. Adeta bir cihette dünya hayatını sever çünkü içinde bir nevi altıreti bulur. Altıncısı, öyle hakikat olmayan bir kısım ehli i sülük, ve ı gölgelerini, vazirlerini ve cüz'i numanelerini makamat-ı asliye-i külliyye ile iltivas etmekle ortaya düşer. 24. sözün ikinci dalında ve sair sözlerde katiyen ispat edilmiştir ki nasıl güneş, aynalar vasıtasıyla taadlip ediyor. Binler misali güneş, aynı güneş gibi ziya ve hararet sahibi olur. Fakat o misali güneşler, hakiki güneşen ispeten çok zayıftırlar. Aynen onun gibi. Makamat-ı enbilya, Ve ağzının evliyanın makamatının bazı gölgeleri, razılları var. Ehli sülük onlara girer, kendini o evliyayı azimeden daha azim görür. Belki enbiyadan ileri geçtiğini zanneder, martaya düşer. Fakat bu geçmiş umun martalardan zarar görmemek için usul-i imaniyeyi ve esasat ı şeriatı daima rehber ve esas tutmak ve mecburdunu ve zevkini onlara karşı muhalefetinde itham etmektedir. Yedincisi, bir kısım ehl-i zeyd ve şir, fahri, nazı, satahatı, teveccüh nası ve merciiyeti, şükre, niyaza, tasarruata ve naztan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. Halbuki en yüksek mertebe ise ubudiyet-i Muhammediyedir ki mahbubiyet ile tabir edilir. Ubudiyetin ise sırr-i esası niyaz, şükür, tasarru, kuşu, aciz, fadr, halktan istinaciyetiyle o hakikatin kemaline mashar olur. Bazı evliya i fakir ve naz ve şatahata muvakketen ihtiyarsız girmişler. Fakat o noktada ihtiyaren onlara iktidar edilmez. Hadidirler, mühdi değillerdir. Arkalarından gidilmez. 8 varta. Hodyan aceleci bir kısım ehli sülük, ahirette alınacak da ve koparılacak velayet meyvelerini dünyada yemesini ister. Ve sülükünde onları istemekle vartaya düşer. Halbuki وَمَا hayatı dünya اِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ Dünya hayatı aldatıcı bir menfaattan başka bir şey değildir. Gibi ayetlerle ilan edildiği gibi çok sözlerle katiyen ispat edilmiştir ki alem-i defada bir tek meyve fani dünyanın bin bahçesine müreccahtır. Onun için o mübarek meyveleri burada yememeli. eğer istenilmeyerek yedilirse şükredilmeli. Mükafat için değil, belki teşvik için bir ihsan-ı ilahi olarak telakki edilmeli. Dokuzuncu terbi. Tarikatın pek çok semeratından ve faydalarından yalnız burada dokuz adedini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi. istikametli tarikat vasıtasıyla saadet ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri... ve madenleri olan hakaik-i imaniyenin intişafı ve vuzuhu ve aynen yakın derecesinde zuhurlarıdır. İkincisi, makine insaniyenin merkezi ve zembereği olan kalbi tarikat vasıta olup işletmesiyle ve o işletmekle saib-i letait-i insaniyeyi harekete getirip netice-i fatratlarına sevk ederek hakiki insan olmaktır. Üçüncüsü, ale-i ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip ve o katile-i nuraniye ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık muhşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evham ve şubahatın hücumlarına karşı onların icmaına ve ittifakına istinad edip her bir üstadını kavi bir senet ve kuvvetli bir mürham derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubahatı def etmektir. Dördüncüsü, imandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullahın zevkini safi tarikat vasıtasıyla anlamak ve o anlamakla dünyanın vahşet mutlakasından ve insanın kainattaki gülbet mutlakasından kurtulmaktır. Çok sözlerde ispatlıkmışız ki, saadet idarein ve elemsiz lezzet ve vahşetsiz ünsiyet ve hakiki zevk ve ciddi saadet iman ve İslamiyet'in hakikatındadır. İkinci sözde beyan edildiği gibi iman, şecere-i i cennetin bir çekirdeğini taşıyor. İşte tarikatın terbiyesiyle o çekirdek meşfune mağbulur, inkişaf eder. Beşincisi, fekalif-i şeriyedeki hakaiki latifeyi tarikattan ve zikri ilahiyeden gelen bir intiba-ı kalbi vasıtasıyla hissetmek, takdir etmek. O ki taate, suhre gibi değil, belki iştiyahla itaat edip ubudiyeti ifa eder. Altıncısı, Hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve vahşetsiz insiyete, hakiki medar ve vasıta olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmaktır. Yedincisi, subik-i tarikatın en mühim şartı, en ehemmiyetli neticesi olan ihlas vasıtasıyla, şirk-i hafiyden ve riya ve tasannu-i ve rezailden halas olmak ve tarikatın mahiyet ameliyesi olan tesli-i nefis vasıtasıyla ve nefs-i ve enaniyetin tehlikelerinden kurtulmaktır. 8 tarikatta zikr kalbi ile ve tefekkür akli ile kazandığı teveccüh ve huzur ve kuvvetli niyetler vasıtasıyla adetlerini ibadet hükmüne çevirmek ve muamelat-ı dünyeviyyesini amal-ı ukreviye hükmüne getirip sermayi ömrünü hüsnü istimal etmek ömrünün dakikalarını, hayata ebediyenin sümürlerini verecek çekirdekler hükmüne getirmektir. Dokuzuncusu, seyir-i ki kalbi ile ve mücahede-i ile ve terakkiyat-ı maneviye ile insan-ı kamil olmak için çalışmak, yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak, yani yalnız Suri değil, belki hakikati imanı ve hakikati İslam'ı kazanmak, yani şu kainat içinde ve bir cihette kainat mümessisi olarak doğrudan doğruya, kainatın Halik-i Zülcelaline abdolmak, ve muhatap olmak, ve dost olmak, ve halil olmak, ve ayna olmak, ve ahsene katlimde olduğunu göstermekle, beni Adem'in menaikeye rüşkaniyetini ispat etmek, ve şeriatın imani ve ameli cenahlarıyla makamat-ı aliyede uçmak, ve bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak, belki de o saadete girmektir. سُبْحَانَكَ لَا اِنَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَمْتَ الْعَلَيْمُ الْحَكِيمُ seni her türlü noksandan terzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilginiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i hakimsin. Allahumma salli ve sellin alel-ghansil-ekberi fi kulli l-usuri vel-kutbi azam fi kulli d seyyidina Muhammed ve ve ziyri <gülüyor> miracıhi ve âlihi ve sahbi bütün asrların nâmı sekberi ve bütün çağların kutbu ansamı olan efendimiz Muhammed'e ve bütün âl ve ashabına salat ve selam eder o efendimiz ki miracında hasmet velayeti ve makâm mahbubiyeti tezahür etmiştir. Ve bütün velayetler onun niyacının gölgesinde münderis bulunmaktadır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ın.